Bismillahirrahmanirrahim. Vakıa suresi ile ilgili önce çok kısa bir bilgi verelim. Mekki yani Mekke'deymiş bir suredir, 96 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden Vaka kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet koptuğu zaman ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur. O alçaltıcı Yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman sağdakiler ne mutlu o sağdakilere. Soldakiler ne bahtsızdırlar onlar. Hayırda önde olanlar, ecirde de öndedirler. İşte bunlar, naim cennetlerinde Allah'a en yakın olanlardır. Onların çoğu önceki ümmetlerden Biraz da sonrakilerdendir. Cevherlerle işlenmiş tatlar üzerindedirler. Karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır. Main çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Onlara beğendikleri meyveler, canlarını çektiği kurşetleri, inciler gibi iri gözlü hureler yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş bir söz ve sokan bir laf işitmezler. Söyleyen yalnızca selam, selamdır. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakileri. Düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular. Tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler ve kabartılmış döşekler üstündedirler. Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık. Onları eşlerine düşkün yaşıt bakireler kıldık. Bütün bunlar sağdakiler içindir. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir, birçoğu da sonrakilerdendir. Soldakiler ne yazık o soldakileri. İşlerinde işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. Ve diyorlardı ki, biz öldükten sonra, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha delirtileceğiz? Önceki atalarımız da mı? De ki, Hem öncekiler, hem de sonrakiler. Belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! Elbette bir ağaçtan zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. Susamış devilerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur.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 İlk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Şimdi bana ektiğinize haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz?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 Şüphesiz bu korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Hele can boğaza dayandığı zaman o vakit siz bakar durursunuz. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişiz, onu canı geri çevirsenize şayet iddianızda doğruysanız. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa ona rahatlık, güzel razık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağdakilerdense ey sağdaki sana selam olsun ama... Yalanlayıcı sapıklardansa işte ona kaynar sudan bir ziyafet vardır ve onun sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. Öyleyse Ulu Rabbimin adını temzif ile an.